Sami Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, açık radyo olarak bu fırsatı bize verdiğiniz için, e, Mimalos olarak düzenlediğimiz, e, dünyada da şu anda e, tematik olarak süren tek festival, kurumsallaşmış bir festivali hı hı. tanıtma konusunda, kamuoyuna buluşturma konusunda bize bu verdiğimiz olduğumuz fırsat için teşekkür ediyorum ben. Öncelikle. Biz evet, teşekkür ederiz bize. böyle kıymetli işler yaptığınız için diyelim. Ee, ve aslında e, bu, bu yıl 9.sü düzenlenecek İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali başlayacak. Evet. Ee, 2007'den bu yana sürdürüyorsunuz bu festivali. Öncelikle evet. kıymeti sizce nedir? Böyle bir festivali sürdürmenin ve başlatmalı nereden çıkmıştı? Çok kısa bir onu alalım sizden sonra devam edelim içerikle. E, e, bu festivali e, biz... E, mimarlık ve kent ozağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapılımları özendirmeyi, beğeni kazanmış filmleri siyircilerle, mimarlık ortamıyla buluşturmayı e, özellikle e, son yıllarda da yaşadığımız gördüğümüz gibi her geçen gün e, neoliberal politikaların ekonomik politikaların sonucu olarak yok olan kentlerimizi, tarih ve kültürel değerlerimizi e, belgeleme çalışması, kamuoyunun bu filmler aracılığıyla bu festival aracıyla kamuoyunun ilgisini, e, teşvik et, e, te, ilgisini çekmek ve e, yönetmenleri e, bu alana teşvik etmek amacıyla düzenledik. Bunu ve başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. gelen filmlerin sayısından e, ve seyirci, izleyicilerden. E, peki madem sayıdan bahsettiniz, biz, siz bahseder misiniz? Kaç tane film olacak festivalde? Bir de bir yarışma var aslında. bir Onu da anlatabilirsiniz evet. belki bize bu vesile. E, şimdi festivalde... E, Türkiye ile birlikte 13 ülkeden 61 film geldi. Hı hı. Bu filmler jüri tarafından 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde jüri tarafından değerlendirildi. Hı hı. Ülkelerde bahsetmek istiyorum. Amerika, Almanya, Estonya, Fransa, Hollanda, İspanya, İran, İtalya, Kanada, Kuzey İrlanda ve Venezuela'dan filmler geldi. Bu filmlerin içinde jüri tarafından bir seçilmişti yapıldı. Şuriden de bahsediyorum. Bahsetmek isterim. Film Etikan, Beyiç Ak, Fikret Terzi, Süleyli Acar, Zeynep Ünal, Ayş Ak, Esin Köymen ve İsmail Doğan Yılmaz'dan oluşuyor şürüyü. <gülüyor> e, bu filmler e, aslında seçimi yapılan filmler e, ödül alan filmler daha doğrusu. Ödüllere 9 Ekim 2015 Cuma günü Mimar Olsa İstanbul Şubesi'nin Karaköy e, binasında açıklanacak ve o gün ödül verilecek. Evet, Karaköy'de de ee, pek film. çok etkinlik yapıyorsunuz zaten aynı zamanda öyle de bir evet. merkezi oldu Karaköy bu işlerin evet. diyebiliriz galiba. Evet. evet. Ee, Buyrun. E, bizim e, bu sene e, bir e, özel gösterim şeyimizde söz konusu. Hı -hı. E, yine Mima olsun e, ve e, şöyle söyleyeyim, İstanbul'da bu filmler e, seçilen filmler. Beş ayrı salon da gösterilecek. E, Salonlar da e, bahsedeyim. Lütfen. Mimanozlu İstanbul Şubesi'nin Karaköy binasında. Hı hı. E, Karasa yine Karasa'da e, salonu var. E, o salonda da gösterilecek. E, Bakırköy temsilciliğinizin e, mekanı var. E, Bakırköy'de. E, artı e, kaç da iki ayrı salon söz konusu. Nazım Hikmet Kültür Merkezi katkili binası ve e, mimar olsunun e, kartal temsilciliğimizi mekanımıza yani 5 ayrı salonda Hı -hı. E, Avrupa yakasında ve a, Anadolu yakasında 5 ayrı salonda gösterime e, girecek. Bu sene e, özel bir gö gösterim, gösterimde e, bir misafirimiz söz konusu. Misafirimizden de bahsetmek isterim. Lütfen. E, bir cinli e, bir e, yönetmen e, e, aramızda olacak. Hı -hı. E, hemen Filmi yönetmenin e, Raks Rine film, Kangas filmi galiba. Raks Rine Kangas evet. e, Festival konuğu olacak. Evet. E, festival kapsamında 5 e, filmi, pardon 6 filmi gösterime girecek. Bunlar e, şöyle e, önemli bu filmler. Özellikle dünyada e, çok ünlü e, meslektaşlarımız var. <Gülüyor> Çoğu yaşamıyor. Bu e, mimarlar e, çok önemli eserlere imza atmışlar. Ve Dünya Mimarlık Ortamı tarafından da hem mimarlar hem de bu eserler mimarlık eğitiminde de e, bilinen, e, anlatılan, üzerinde tartışılan e, yapılar. Bu yapılar üzerine bu e, filmi yönetmen e, film hazırlamış. E, bu filmler e, özel gösterimde gösterilecek. Evet, The Films e, Five monsters, Efendim? Uh, the Films five... ...Five Master House of the World projesi aslında... ...yeri gelmişken evet, onu da ismini evet. getirelim burada. Evet. Böyle bir proje kapsamında gösterilecek bu filmlerde. Ben... Evet. Özür dileyerek araya da girmişken evet. hazır ee, şöyle bir soru sormak isterim. 61 adet film değerlendirildi dediniz ve dünyadan evet. pek çok ülke saydınız. Ee, Türkiye'de zaten kentsel dönüşümün ve yıkımın öne çıktığı filmlerden bahsediyoruz. Ee, çok bilinenlerden örnek vereceğim. Ee, La Mekan Metala evet. Metalaşan Kentin Çöküşü İmrazem'in e, yönettiği filmdi. Evet. E, Komşu Komşu Hu var yine Bingöl Elmas'ın. E, ve evet. e, Ölmez Ağaç Yırca Direnişi Kazım Kızıl'ın filmiydi. Yirce Evet. ...bir kısa film olarak evet. anlatmışlardı... ...bize anlatmıştı o da... E, ...Türkiye'de dediğimiz gibi kentsel dönüşüm... ...ve yıkımla ilgili filmler ön plana çıktı... ...fakat dışarıdan gelen... ...yurt dışından gelen filmlerin... E, ...bir içeriğine dair ne söyleyebilirsiniz... ...sizin dikkatinizi çeken noktalar var mıdır? Tardeşim... E, e, ...bu tüm meslek alanımızda... ...söz konusu olan bir e, ayrım söz konusu... <Gülüyor> ...Türkiye'de mimarlar... E, ...mimarlar odası... E, ...daha çok toplumsal mesleğin... ...toplumsal sorumluluğu sonucu... Türkiye'de ülkemizde yok olmakta olan doğa, kent, kültür mimarlık mirası insanlığın mirasıyla ilgili mücadele veriyor ve ağırlık olarak bunlarla ilgili çalışma yapıyor ama dünyada özellikle demokratik ülkelerin hiçbirinde böyle sorunlar bu boyutta sorunlar söz konusu değil o yüzden daha çok yapı bazında ee, tek yapı bazında ya da mimar e, ölçeğinde yani bir mimarın çalışmaları ölçeğinde e, filmler gündeme geliyor. Yani böylesine bir ayrım söz konusu. Bir tarafta kent toplumsal sorunlar düzeyinde Hı -hı. daha kapsamlı e, içerikli bir filmler ama dünyada işte demin verdiğimiz film e, filmin şeyin, yönetmenin bahsettiğimiz gibi evet. e, her bir film bir mimarı ve mimarın yapısını anlatıyor. Hmm. E, genelde e, dünyadaki örnekler bu düzeyde hmm. ama şey e, diğer ülkelerde de e, yani e, örneğin Küba'dan geliyor ya da yine e, Amerika'dan geliyor oradaki toplumsal sorunları da yansıdan kente yansıması, toplumsal sorunların kente yansıması, insana yansıması boyutunda filmler de geliyor ama Avrupa'dan mesela böyle bir film e, gündemde değil hmm. e, ya Amerika'dan böyle bir film gelmiyor evet e, Solumsal düzeyi e, mimarlığa yansıması, kente yansıması da filmlere yansıyor. Ve e, gelen filmlerde bu e, yansımayı e, çok açık görüyoruz. Farkı çok açık görüyoruz. Evet o zaman ee, yani Türkiye'de de bu e, farkı... ...net olarak ortaya koyacak işler... E, ...görüyor olacağız yani bu festivalde... ...bu Tabii. filmleri izleme evet. fırsatı... ...buluyor evet. olacağız hep beraber... Evet. E, ...Festival Dünya Mimarlık Günü nedeniyle de... E, ...yapılıyor zaten bir onu da... ...hatırlatmak evet. lazım belki de burada... E, ...bir ödül töreninden... ...bahsetmiştik acaba ödül alan filmler... E, ...bu 61 film değil değil mi... ...ödül alan filmler doğru e, mu anlıyorsunuz? Şöyle, 61 film içinde... E, <gülüyor> ...Hüri 22 filmi seçti... <gülüyor> ...bu 22 film gösterilecek... Ee, Hı -hı. Yarışma, yarışma, ...yarışmada 22 Hı -hı. film var. Bu 22 film içinden ödüller verecek biri. Onların arasından kazananlar evet. olacak yine evet. ve aslında pek çok yine Türkiye'nin de ağırlıkta olduğu pek çok ülke var yarışan filmler arasında. Böyle bir heyecanlı evet. tarafı var festivalin galiba evet. diyebiliriz. Evet, evet. Evet, ee, ee, buyurun. Bir şunu da belirtmek isterim. E, bu biliyorsunuz e, dünyada Azrail belirtmiştim. Dünyada tematik e, film festivali şu anda keş. E, şeyde Avrupa'da ya da e, bazı ülkelerde başka festivallerin içinde bir bölüm olarak e, gündeme geliyor. Festivallerin içinde bir bölüm olarak e, gündeme geliyor. Türkiye'de e, Türkiye'de bu düzen, düzenlediğimiz festival e, sadece mimarlık ve kent festivali. İçeriği tamamen hı hı. E, tüm e, içerik bu, bunun üzerine festivalin, e, film festivalinin e, ve bu festivale dünyada da Uluslararası mimarlar Birliği e, ulusal kesimlerince örnek alınıyor. Dönem dönem e, filmler yollanıyor. Özellikle ulusal mimarlık e, örgütleri film de yolluyor e, bunu desteklemek için hı hı. E, kendi yayın organlarında biliyorsunuz Uluslararası mimarlar Birliği'nin 1 milyon 400 bin üyesi var tüm dünyada. Hı hı. Bu e, ülkelere bu filmi e, festivalini duyuruyor. Filmler geliyor. Brede e, destek bulması farklı ülkelerden e, şey gelmesi, film gelmesin bir nedeni de bu. Evet. E, çünkü bizim duyuru olanaklarımız çok hızlı. Çok tüm bakanlığı hızlı. böyle bir festivali bugüne kadar tüm başvurularımıza rağmen e, hiçbir destek vermedim. yanıt dahi destekliyorum desteklenmiyorum ya da eksik ya da bizim şeyimize uygun değiliz diye yanıt verme dahi gereği duymadı bugün kadar. Hmm. Ee, bunu da belirtmek isterim. Hmm. Tamamen kendi olanaklarımızla, e, kendi çabamızla ve e, sağ olsunlar e, tamamen e, amatör olanaklarla düzenleniyor. E, bunu da belirtmekte ve, e, isterim. E, evet. Özellikle bu e, şeyde 9 dokuz yıldır, dokuz yıldır da e, bize destek veren, e, amatör çiz destek veren tüm şu Buradan e, sinursunuzda teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederiz. Bizde önemli bilgiler verdiniz. Kültür Bakanlığı'nın destek vermemesi son olarak aslında e, son zamanlarda, son dönemlerde pek çok festivalde gördüğümüz örnekleri vardı. E, onlardan birine de örnekti galiba. Uluslararası Mimarlık evet. ve Kent Filmleri Festivali'ne Festivali evet. de bir e, destek vermiyor olması. E, Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şube Başkanı Sami Yılmaz Türk teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bu olana verdiniz. Sağ olun. İyi günler.